والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربي أفضل الصلاة واتم التسليم ومن تبعهم من أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله الهدي, Hücün, ve hayr el-hedi, hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin ve Esma ve Husna isimleri şerhinin 30. dersindeyiz. İsimlerde de 81. Allah'ın güzel isimlerinde 81. isimdeyiz. O da nedir? El-Vekil Bir de bir isim var buna yakındır. O da nedir? El-Kefil Vekil Kefil Vekil 14 kefil. yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Çok önemli bir isimlerden bir şeydir. Allah'ın Allah-u subhan güzel isimlerindendir. Bir de Tevhid ilgili. Kefil ise bir yerde geçiyor. Vakil çok yerde geçiyor dedim. 14 yerde geçiyor. Hangi ayeti o hususu bakıyoruz? Allah Subhanahu Taala mesela Ahzab şurasını 3 ayette Ve tokkel al ve tokkel al Allahı ve kafa bil lahi vakiya. Al emedde. Reyetta. Kergamberlere ve bütün nedir o <gülüyor> Allah Allah'a ilekı Allah'a sonra cevabı geliyor ne diyor <gülüyor> vafe billhi vaki Allah' da vekil olmadı nedir yeterli bu hakk ile tavuku en Allah yeterlidir Ondan sonra İsra suresinde vekafe bi rabbika veki. Burada Resulullah hitap ediyor. Diyor, "Senin Rabbin vakil olması yeter." Eee Zumar suresinde Allahu haliku kulli şeyin ve huve kulli şeyin vekil. Vekilun. Bu da aynen ayetle "ve ni'men vekil" diye geçiyor. Kefil de bir yerde geçiyor ve جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Bu, bu denehil Nehil geçiyor. Vekil, 14 dört yerde geçiyor, kefil bir yerde geçiyor. İki isim birbirine ortaklar, kisi birbirine anlam olarak yakındır. Onun için kisini bir şeyden zikrederiz. Anlam olarak gelsek, Lugacce'de Vekil, Türkçe'de de annen. Vekil nedir? Vekaletten geldi. Yani senin yerine bir tane iş yapsa, buna ne derler? Vekil derler. Yani bir tane benim veçilimdir. Ben olmasam ben o temsilirim. Bir taneye veçalet veriyorsun, ben bunu benim yerime veçil yaptım. Ben almasam, bununla alışverişe bu beni temsil ediyor. Yani bu benim yerime seninle malı tahsil ededir. Bunlar hepsi vekildedir. Yani de vekil nedir? Ben bu işten anlamıyorum, filanı yerime vekil koydum. O geçsin bir işi benim için yapsın. Ben ona itimat ediyorum. Bunlar hepsi lügette geçerli. Arapça'da tabii, ama Türkçe'de de aynıdır. Bu da elhamdülillah Türkçemizin bir zenginliğe. Yende vekil nedir? Dedikçe bir şeyi bilmezsin. Ben bu şeyden anlamıyorum. Sen git benim yerime, ben sana bütün vekaletimi verdim. Sen bana mesela bir cihaz alıyorsun. O cihazdan anlamıyorum ben elektronikten. Bir arkadaşa güveniyorum. Ben seni vekaletimi verdim diye en uygununu kendin aldığın gibi benim daha. Burada sen eczini yani e, ilan ediyorsun. Bir şeyi bilmiyorsun. Acizsin o şeyden. ilan edip karşı tarafa vekalet veriyorsun. Ona itimat ediyorsun. Bunlar hepsi vekile nedir? Dâhildiler. Bu lügaccede geçiyor. O da nedir? Yusuf sırasında Allah Subhanehu Teala dedi ki Allahü ala ma nekûlû vakil Biz dediğimizde bunun için vakildir, şefildir bize vakildir Allah Subhanahu Teala Yani ne desek Allah Teala ona vakalet ediyor Bu türlü lugaccede geçiyor Kefil de vekilin bir benzeridir. Ama vekil, kefilden amk hastır. Yani genel, özel. Vekil, genel. Kefil, özel. Bir dene bir tane ne yapıyor? Kefalet ediyor. Anlatabildim, bu kefildir. genel aynı Filan filanın kefilidir. Nedir? Bu konuda kefil oldu. Her şeyde kefili değil. Onun için ne diyorlar? yetim, yetimi çefale teden. Yetimi eden ne olur, yani o ondan sorumludur. Ayette geçtiği gibi vakfela her zekeriye, Zekeriyeni onu üzerine kafül. Vakil geneldir, kefil nedir? Kastır. Vakil geneldir. Kefil, hast. Sonuçta ki anlam birbirine yakın. Bir de kefil şehit de olabilir. Yani şehadet yapıyor. Kefil. Şehadet ediyor. Bu da nuhatte gelebilir. Filan kefildir üzerimize. Yani filan şahittir bizim bu anlaşmamızı. Nuhacze'de de bu geçer. Şimdi biz çefil'i lugatça anladık. İyidir. Allah Subhanehu Teala'nın hakkında çefil nasıl geliyor? Allah Subhanehu Teala nedir? Çefil dedir, kefalettir. Vokil dev-i Bu çizsi Allah Subhanehu Teala hakkında Nasıl anlaşılır? Allah subhanahu ta'ala dedik Lugaccede bir şeyi çefalet etmiştir. Üstlenmiştir. Vakil de bir çimsenin adına onu temsil ediyor. İyidir. Vakil Allah subhanahu Teala hakkında nasıl gelir? Allah subhanahu Teala bütün mahlukatını ne yapmış? Onları üstlenmiştir oların kefilid, mükellet etmiş, yani onların üzerine almış sorumluları. Çünkü kendisi yaratmış bir şey. Allah Sultanu Teala nedir? Vekildir. Neye vakildir? Allah Sultanu Teala bunların rızıklarından, hayatlarından, ölümlerinden, bütün şeylerinden, nefes alma nefes vermelerinden nedir? ekil. en suresinde 102. ayette Allah Subhanahu taala şöyle buyuruyor. Zâlikullahu rabbukum lâ ilâhe illâ hu khâliqu kulli şey'in fa'budûhu ve huve ve kulli şey'in vekîl. Bu sizin Rabinizdir. Ondan başka hak ilah yoktur. O her şeyi yaratmış, sadece ona ibadet edin. Çünkü Allah Subhanahu Teala her şeyin yokildi, her şeyin üzerine yokildi. Her şey nedir bu evrende Allah hariç bütün meseleler şeydir. Bu evrende dedik içi şey var. Bir Allah var yaratandır. Onun haricinde bütün varlıklar bu evrende nedir? Yaratılan. Allah hariç yaratılan. Onun için Allah her şeyden nedir? Vakildir, sorumludur. Rızıklarını, her şeylerini Allah subhanahu ta'ala onların verir. İyidir. Bakıyoruz. Mümin, gayri mümin. Mümin, kafir, müşrik salih, ibadet eden, etmeyen, masiyet işleyen, ibadetten kalkmayan, camiye kapanan, meyhaneye gidenin rızkını için veriyor? Allah veriyor. Hepsinin de rızkı veriliyor. Tatilin de veriliyor, zalimin de veriliyor. Hepsine hayat veriliyor. Hayatları da devam ediyor. Nefes alıp veriyorlar. Sağlıkları, sıhhatleri devam ediyor. Şafir de hasta oluyor, mümin de hastalığı. Bu nedir? Cenel-ı velekkâle. Allah-u Teala hoçildir. Bunları üstlenmiş, rızıklarını verecektir. Bunların imanlarından dolayı ceza bu konuda Allah-u kesmez. Bu ne olur? Haksızlık olur, zulm olur. Allah o zulümler. haksızlıktan nedir? Nezat. Bir patron, bir işçi isyan etse ona, Genişten çıkartır, yan ceza verir, yan zam yapmaz. Ama Allah Teala bunu yapmaz. Çünkü bunda zulüm mü? Madem ben, sen benim şirketimdesin, işimin altındasın, zulmü olamaz. Allah Teala madem evreni yaratmış kendisi, zulmü yoktu. Ama insan oğlu kendisi yaratmadığı için he, zulmedebilir. Sorunlu değil kefaleti de geçicidir. Ama allah Teala'nın kefaleti nedir? Kılıcıdır, ebedidir. Olmasa olmazdır. Onun için allah Teala bütün insanlara genel bir kefaleti var. Kafir çift diyor, Allah hızkını Allah sağlığı sıfat veriyor. Halbuki bakıyoruz, fitne olsun diye ne oluyor? Bazı insanlar diyor ki ya bu kafirler Avrupa'da. Bu tağutlar, bu zındıklar hepsi 80 90 yaşına kadar yaşıyorlar hem de Türk gibi diyor. Görürüz Avrupa'lı. Neden? Allah buna la adet. Allah, Allah dünyayı istediler. Allah dünyayı verdi bunlara. Ayette geçirilmiş. Onun için bu kafalet. Allah Teala hastalığı dedir çafire de verir musun mümin'e de verir. Kafirsin nedir? Bir nitvettir o hastalık. İşkencedir, azaptır. Mu'min için nedir? Rahmettir. Mu'min için nedir? rahmetti Nedir rahmeti? Sabretse ecrü var. Çefarettir için. Günahlarını temizliyor. İmanını imtihan ediyor. Ve saygı. İşte bu çefalet nedir? Buna alimler diyorlar genel çefalettir. Genel çefalat her için için Allah subhanahu ta'ala madem yaratmıştır yer üzerinde bir şeyi onu rızkınır. Fır'an her kişi öldürdü. Memrud zulmetti. Bugündeki tağutlar, Fır'anlar zulmediyorlar. Ama bakıyorsun zamanlarını da rahat rahat dolduruyorlar. Neden? Allah çözüldür. istemiş vermiyor bir ona hem veriyor onun vermesinde de ona mühlet vermesinde de aynı zamanda öyle ayarlanmış denge, aynı zamanda ona mühlet verse Allah subhanahu ta'ala diğer tarafta müminler için bir intiham kapsın. İş dengelidir yani. İntiham kapsın bir intihanda ne kadar geçerler ne kadar sınıfta kalırlar. Bazı insanın musibeti bazı için faydalıdır. Bazı insanın sevinci bazı bazı için nedir? He? Üzüntüdür. Bu dengedir. Allah Teala böyle yaratmış. Bu dünya imtihan karnesi. Evet. Bu genel çafalettir. Bir de ne var? Özel cefalet. Allah Subhanahu Taala bu halkların içinde bir evrenin içinde özel çimit çafaleti Mü'min. mü'minler. allah Teala özel sahip, olara çekildi. Oların işlerine, bütün meselelerine nedir? Allah-u Teala çekildi. Onun için mü'min derde kaldı. allah Teala özel onun işini kolaylaştırıyor. Hasta oldu şifasını veriyor. Bu özeldir. Bu kaideden, genel cefaletten istisnalerdir. Allah'ın has adamları diyorlar ya. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala dedik ki bu evreni yaratmış ne için? Bir avut insan olur Bak bir avut Adem Çünkü Adem'le Babamız Adem'le aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar Allah bilir sayılarını ne kadar insan Allah yaratır. Bunlardan binde bir denesi cennetli. Demek ki bu kadar dünyanın ömründen buradan buraya kadar bir avuç insan zennete gelecektir. Bunlar da nedir? Allah bunlar için dünyanın evlerini yaratmış. Allah'ın has adamları. E o has adamlara bu dünyada da ne var? Bilgi var. Allah özel kefaletini has adamlarına vermiş. Onlar da kimlerdir? Kulluğu hakkıyla yerine getirendir. Hakiki kullardırlar. Kul nedir? Efendisinin karşısında itaatkar olur. Kul budur. Soru sormaz, tartışmaz, emri reddetmez. Bütün emirleri de birebir uygular. Bu hakiki kuldür. Böyle oldun sen yerde de cennet ehlisin, ahirette de cennet ehlisin. Ne mutlu o kula, hakkıyla kulluğu yap. Onun için Allah Subhanahu Taala, teala Ahzab surasında diyor ki وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَهَا بِاللّٰهِ وَكِيلًا diyor Allah'a tevekkül et. Emir. Fiil emir. Emir geliyor Rabbil aleminle. Allah'a tevekkül et. Çime geliyor? Peramberlere. Çime geliyor? Muminlere. Her mümin Allah'a tevekkül etmesin. Tevekkül Hakkıyla tevekkül edeceksin sebepleri alacaksın sebeplere inanmayacaksın bu dünya sebepler boyunca tevekkül etsem ne olur? Allah Teala diyor Ve Allah'ın vekaleti size yedi bak şimdi bir zengin patron bir cid ben arkandayım sen artık fakirlikten korkar mısın? Korkmaz. benim arkamda dev var diyorsun ama bizim arkamızda çimler, müminlerin? Rabbil alemin. Rabbil alemin nedir? Haza'imul <gülüyor> ardu ve semavat onun. Yerin, gücün hazineleri onun. Tükenmez. Her şey onun elinde. İstese bu evreni yok ol dese yok olur. İşte bu nedir? Ve kefa billahi vekilah. Özel müminler için. Eydir bir dene Allah'a hakkıyla tevekkül etmese Allah Teala onun için vekil olur mu? Olmaz. O vekalet yetmez onu. Ona yapar kendisi gibi aciz bir kula ne olur? Sırtını yasla. O zaman sırtını aciz yere yaklasan acil olur. Bir diğer ayette diyor ki فَزَادِهُمْ اِيمَانًا müminleri vasfet ediyor ne kadar olan Rasul Moldi'sa toplansalar üzerlerine kifir galip cesse bugün gibi çizgi bir وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ Allah bize yeter Hasbunallah. Allah bize yeter ne kadar toplansalar toplansalar ve ni'mel vekil Allah'ta en güzel veçildir. Vekilin en güzel demek ne demektir? Yani mükemmel. Üzerine yoktur. Her şey orada bulursun. Bu neviyyeler Arapçada ni'mel. Eksiksiz. Vekil kimdir? Allah Subhanehu ve Teala. İşte bu vekalet müminlere kastır. O zaman Hakiki mümin ne yapar? Hakkıyla Allah'a tevekkül edin. İyidir ben istiyorum şu anda Hakkıyla Allah'a tevekkül edin. Yapabilir miyim? Evet yaparım. Velev ki hakiki mümin de değil. Yaparım. Ama kalpten yaptım. Evliyaullah. Fırdost ehli tevekkülünü yaptım. Ama yerinden kalktım. Önüme bir engel geldi. Orada fiilen ne yapmam lazım? Fiilen yapmasam o zaman bu tevakkülüm boşa Yani onaylayamadım. Çünkü iman meselesidir. Tevakkül de imandır. İman da ehli sünnette neden oluşur? Kalpçe intikad edeceksin. İnanacaksın. Dilden onu ikrar edeceksin. Ondan sonra amellerine yansıyacak. E biz burada tevakkül imandandır. Hakkî tevekkül ettin. Her şey Allah verilmen, tavuktan korkmam dedi. Çıktın polis geldi karşısına, karşısına. Ne yaptın? Yansızdı. Yenakçı tevekkülü gitti. Madem hak üzerinesin, duracaksın. Ta'viz vermeyeceksin. İşte bu nedir? hakiki tevekkül. Onun için hakiki tevekkülü sadece mümin yapabilir arkadaşlar gayri mu'min yapamaz. Yapar ama devam edemez. Devam etmek için mümin olacaksın. Mu'min olmak için iman meselelerini hakkıyla anlayacaksın. Mu'min sıfatını üstüne yansıtacaksın. Onun için şeriat paketi arkadaşlar birbirine işlemiştir. Bu paketin bir köşesinde uzman olsan bir şeyle yaramazsan bu paketin bütün köşesini anlayacağız. Çünkü bu paket birbirine bağlıdır. Hepsi birbirine bağlı Evet. Ondan dolayı kefil anlamı kefalet etmiş. Bizim üzerimize Allah kefildir, vakildir. Kefalet etmiş vakilin anlamı. Bir de kafidir Allah Teala bizim bu anlam çıkıyor. Allah hakkında vacil. Önce çefildir bize. Ondan sonra o cefil de bize kafidir. Ondan sonra Allah Teala'da bütün kullarının durumunu üstlenmiştir. Her şeyi onun elinde. Bu vacilin anlamı. çefilin de anlamı Allah Teala hakkında nedir? çefilin de anlamı aynı vekili yansıtıyor. Ama nedir? Dedik çefil. Vekil geneldir çefil hastır. Onun için bazı alimler diyorlar Allah çefildir muminlere. Çünkü özel Allah dedik çefil geneldir, vekil bu da özeldir hastır. Evet. Kefil de aynı zamanda dedir, şehit gelir, kuruyucu gelir. He? Bir de ne gelir? Ademzeye üstten sorumluluğun alan gelir. Bu da olur. E, Allah-u Teala kefildir. Nedir? Şehittir. Onun için ayette ne diyor? وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ Kefile. Allah'ı sizin üzerinize kefil koy yani şahit oldu. Yani ben sana diyorum kardeşim bu işi yap benim için ama kimse seni kontrol edemez. Diyorum Allah'ı senin üzerine kefil etti. Yani Allah seni şahittir sen amel zamin. Hafiz de gelir hafizdir. Kefil hafiz yani Allah Teala bizi hıfz eder dedik o da kim içindir? Müminler için. Evet. Bunu, bildik. bunu bildikten sonra arkadaşlar anlamını vekil ve kefil allah Teala'nın bu güzel isimlerini bildikten sonra şimdi hakiki mümin olmak için bunu hayatımıza yansıtmamız lazım. Yansıtmadık, yaşamadık bu ismin güzel ismin nurini hayatımızda yaşamasak bize bir şey yaramaz. İşte alleme cihan olalım, kefil adımda. Ciltlerce kitap yazalım ama yansıtmadım güncel hayatımıza, amele dökmediyip de bir şey yazılır. Çünkü terazide tartmaz. Terazinin özelliği sadece amel tart. Amelin de salihini tart. Yok kendi kafana göre uydurmasyon amel. da ı Tüccede, e pardon, Lugat'te uydurmasyon ameldiriz ama dinde ne deriz? Bid'at. Bid'at nedir? Allah ve Resulü ibadeti kendinden uydurup yapıyoruz. Hedefin nedir? Allah'a yakın düşün. Allah'a her emelden yakın düşürmez. Allah bizim lehimize bu kapıyı kapatmıştı Neden? Çünkü biliyoruz baş düşmanımız var. Ne yapar? Bizi teşvik eder. amellere. hata cennetin kapısı kapansın bize şeritimizi değiştirir, cehennem yoluna, dalalet yoluna, sırat müstakimden atlatır bizi, dalalet yol. Allah bizi sevgili için bu katli kapatmış. Bana gelmek istiyorsanız, sırat müstakim üzerinden geleceksiniz. Sırat müstakim nedir? Allah o Resulü'nün emrettiği, yasakladığı yol. Kendi başından ben daha Allah'a yakın düşüm, daha ibadetler oluşturup yapamazsın. Urgulossun diye her zaman diyoruz, beş vakit namaz terzdir. Bunu yerine getirsek, cennetin âlâsında Ama altıncıyı eklesek, cehennemin dibini Altın eklesek, bir de kendimizden eklesek, ne olur? Aynen namaz. Bak, birincisi seni cennete götür, ikincisi ateşe götür. İşte, bid'at dalalettir. Kullu bid'at. Bütün bid'atler istisnansız. Bidatın de iyisi kötüsü yoktu. Hepsi nedir? Şeytanlı. Evet. Şimdi bunu biz hayatımıza nasıl yansıtılır? Bu ismin güzel Allah'ın güzel isminin izleri hayatımızda nasıl açık olur? Birincisi dedik ki, Vatil nedir? Kulların kulları yaratılmış sorumluluğunu üzerine almış. Hatta dedi kulları yaratmamış sadece. Bu evreni kullar için yaratmış. O zaman burada ne çıkıyor ortaya? Burada Zâriyât suresinin 31. ayet. "Roman halakul cinni ve'l insa illa ben iz cinni, yaratmadım bir şey için. Sadece bana ibadet etsiler diye. Allah Teala vakildir bizim üzerimize, kefildir. Yaratmış başımızı boş bırakmamıştır. Ne sürümüzden ona ibadet edin. O zaman biz bunu hakkıyla edip ki severiz. Böyle bir Rabbimiz varayacak bizim, bizi rızkımızı vermiş. Hayatımızı veriyor. Mutluluğumuzu, şahadetimizi veriyor. Yer üzerinde bize yaratmış. Hulusi veririz. Sonra sadece buna ibadet ediyoruz. Hakkıyla ibadetimiz ne olur? Allah Subhanehu Teala olur. Ondan hakkıyla korkarız. umidimiz hakkıyla ondandır başkalarına göndersek ne olur? Şirk Onun için sadece Allah'tan korkarız. Ve sadece Allah'a sığınırız. Ve sadece Allah'tan isteriz. Ve sadece Allah'a şükrederiz. Ve sadece Allah'a hamd ederiz. Bütün ibadetleri sadece Allah'a göndeririz. Çünkü o bizim neyimizdir? Vekilimizdir. Şirk, hoşlanırız. Hoşsak ne olur? Vekilin hakkını yerine yetmez. Vakil ismini hakkını yerine getirmiyor cennette teyiyor. Onun için vakil ismini birinci mesele hayatımıza yansıtma yansıtma yansıması için ne yapacağız? Sadece Allahu Teala hakkıyla ibadet. Veriyor. Çünkü o nedir? La ilahe illallah. Hak mabud, hak ilah nedir? O Ona ibadet. Allah'a çok Tanrılar çok. İnsanın bile hava, nefsi, keyfine uyması bile o onun ilahı onun Allah Teala ayette deyip bir tane kendi nefsini ilah seçebilir. Her dediğine uysa kendi nefsine uyur. Ama kul, yaratılmış bir düzene uyur. uyması lazım. O düzen de nedir? Allah'ın şeriatı. Onun için biz Allah'ın şer'ine uyacağız. Sadece ona ibadet ediyoruz ondan başkasına kimseye ibadet etmiyoruz. Onu tevekkül edeceğiz. Yerimizden kalkarken ne diyeceğiz? Ya Allah! Başkalarını çağırsak ne olur? Şirk olur. Velev ki onlar Allah'ın en sevgili olur. olsun. olan Allah'ın peygamberleri olsun. Başka olmaz. Her şeyi Allah'a döndü. İstersek Allah'tan isteriz. Başkasını çağırmazız. Her ibadeti Allah'a ileriz. Hakkıyla şükrü Allah'a ileriz. Hakkıyla hamdi Allah'a ederiz, Hakkıyla Allah'ı zikrederiz. Allahu u Teala de yani tevhidi güncel hayatımızda tecelli ettirir. Bütün hayatımıza aksatırız tevhidi. Şart değil. Sadece namaz kılmamızda bütün hayatımız nedir? İnsan oğlunun hayatı, bütünü ibadettir. Yemek yesen bile ibadettir. Onun için bütün hayatını sen ne yapacaksın? Allah subhanahu kâle gönderir. Her ibadeti Allah için yaparsın. Her şeyde, müminin her hareketi kıyamet gününde nedir? Hesaptır onun için. Ve onu ibadete çevirmeyecektir. Bak yemek yiyorsun. Yemek yemeni bile ibadete çevirebiliriz. Nasıl ibadete çevirirsin yemek yemeyi? Adam var yemek yer, ya ben yemek yiyorum, halal dayım. Şimdi halal yemek. Bu da hakkımdır. Sana. Ama adam yemek yerken önce Allah'ı düşünür. Bu Rızkı Allah Teala bize vermiş. Şükür Bismillah diye. Yerken onu ben bunu yiyeyim, gücleniyim, ibadetime halal çalışmama, kimseye el bu niyetten yemem. Yedikçe de fakirleri düşünün Bu ne oldu? Bak yemem. Üç vakit yemek yiyoruz. Hepsi ibadet etsin. Su içerken hatırlarsın. su bulmayan Müslümanlar. Hatırlarsın bu su serindir, savuktur. Başkaları. Yani bütün hayatımızda ibadet olabilir. Bunu da Çin tecelli ettirdi. Resulullah'ın halifesi Abubakır'sı diyor. Bir sahabe bir gün Hazret Ömer'den yürüyor. Bir bostanda sahabe dedi ya halife Resulullah Cel buyurun. Taza vurma bir de serin su. Şerbe su. çamurdan koyulmuş rüzgar vurmuş su serin olmuş. O zaman tüm buz gibi su derler. Çünkü biz onu içsek kanaat vermez bize etebildim. Hazreti Ebu Bakır 5, 6, 7, 8, 9 hurma yiyor. Biraz fazla gidiyor. Onlar için 9 fazladır. Ondan sonra su da içiyor. O serin su. <gülüyor> Hazreti bir kat sahabıdır. Kalkarken diyor Hazreti Ebu Bakır Vallahi diyor bunu yedik taze hurma serin su Savuk su, bir de serin gölgede oturmuş. Vallahi buna, bununla ilgili bir sorga çekilir. Bunu hesaba çekilir. Allah-u Teala bunun hesabını ben Kevamının karşılığını verir. Bak gördün mü? Ne oldu? ibadete çevirdi. Halbuki o yemektir, şeridir. Ama her şeyde, her güncel meselemizi, hareketimizi ibadete biz ne yaparız? Çevirebiliriz. Evet, bu birinci. İkinci, hayatımıza onu yansıtmamız için ne düşüneceğiz? Allah Subhanehu ve Teala rızık, her şey onun elindedir. Her şey ona bağlıdır. Hiç kimse onunla ortak değilse, rızık o veriyorsa, şerri o def ediyorsa, bütün meseleleri onun elindeyse, kudreti onun elindeyse, insanın hayatı ondaysa, her şey onun ise, demek ki Allah Teala hakkıyla nedir? Mükemmel. O zaman insanoğlu mükemmeli gölgünde, ne yapar? Başkasının yüzünü çevirir. Mükemmeli yani vekil ismi Allah'ın mükemmel isimlerindendir ve sıfatlarındandır. Bu ismi Allahu Teala'da olduğu için ne yapar? Her şey o, o bütün sıfatlar gibi ondaysa onun için hakkıyla bu Rabbimizi tanıyor, tanımamız lazım. Hakkıyla tanımamız lazım. Hakkıyla ona ne yapmamız lazım? itimat etmemiz lazım. Allah-u Teala bu vekilliğinde mükemmel ise demek ki bütün isim sıfatlarında vekil gibi nedir? Mükemmel. Bu bir vesile oluyor bize. Allah'ı hakkıyla tanımaktan. Çünkü Allah'ı hakkıyla tanısak hakkıyla ondan korkarız. Hakkıyla ona yaklaşırız. Çünkü bu kâinedir. Bir şeyden koş, korksan ondan kaçarsın. Bir hastalıktan korktun oradan kaçarsın. Bir hayvandan korktun, o oradan kaçarsın. Ama Allah Teala bir evrende müstesna. Allah'tan korktun, Allah'a kaçarsın. Allah'a koşarsın. Her şeyin tersindedir. Bir evrende sadece Allah'tan korksan Allah'a kaçarsın. Çünkü Allah'tan başka bir yer yok. Kimsen Allah'tan kurur? Allah. Onun için bu ismi hakkıyla hayatımıza ne yapacağız? yansıtacağız. Allah-u ne bileceğiz? Mükemmeldir. Onun için mükemmel olduğu için hem ona ibadeti ederiz, hem de onun isim sıfatlarını hakkıyla biliriz. Çünkü allah Teala Teala'yı hakkıyla tanısak, hakkıyla ona kullar yaparız. Hakkıyla ondan heşyet yaparız, korkarız ayette beliricim. Hakkıyla Allah'tan alimler korkarlar. Neden? Çünkü alim adları üzerinde. Evet. Üçüncü Üçüncü nasıl yansıtırız bunu? Allah bize vokil işe. He? O bizim rızkımızı, hayatımızı, her şeyimizi üstlenmişse biz ne yaparız? Hakkıyla ona tevekkül ederiz. Tevekkül nedir? İtimad edilir. Hakkıyla nedir? Yani neyi gerekirse tevekkül meselesinde onu yaparız. O da dediler, sıdkı, tevekkül. Tevekkül etmekte sadık olmaktır. Allah'a tevekkül ederiz. Vakil nedir dedik? Bir tane bir tane vakalet veriyor. Sen kime vakalet verirsin? Cüvenliğine de vakalet verirsin. ne vermezsin. Onun için Allah-u Teala'ya güveniyoruz biz. Bu cüvenceyi Tevekkülü hakkıyla Allah'a yönetecek. Çünkü her şeyi Allah elindedir. Hastasya o şifa verir, azasya o bizi Bütün müzik onun elindedir. Burada ne olur? Biz sebepleri alırız. Çünkü bu dünya sebepler dünyası. Tavakkül nedir? Tavakkül Allah Teala allah Teala Teala'nın peketinde tevekkülün tanımı şöyledir.